14 allah Allahü Teâlâ'nın rahmeti, şefkati, dünyada mü'minlere ve kâfirlere, herkese birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasına ve iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde ahirette kâfirlere merhametin zerresi bile yoktur. Nitekim, Hud suresi 15. ayetinde mealen, Görüşleri kısa, akılları eksik olanlar, ahireti düşünmeyip, her iyiliği, şöhret, mevki ve hürmet gibi, dünya rahatlıklarını ve lezzetlerini kazanmak için yapıyor. Bu yaptıklarının karşılıklarını, dünyada kendilerine tamamen verir, umduklarından birini esirgemeyiz. Bunların ahiretteki kazançları yalnız cehennem ateşidir. Çünkü iyiliklerinin karşılıklarını almışlardır. Alacakları yalnız bozuk niyetlerinin karşılığı olan cehennem ateşi kalmıştır. Hırs ve şehvetleri için, gösteriş için yaptıkları iyilikleri ahirette kendilerine yaramayacak Bunları cehennemden kurtaramayacaktır. buyuruldu. İsra Suresi 18. ayetinde mealen Görüşleri ve akılları bu dünya çerçevesine sıkışmış olanlar ahireti bırakarak dünyanın çabuk geçici zevklerinin arkasında koşuyor. Gece gündüz düşündükleri ve sıkıntılara katlanarak Özledikleri bu nimetlerden dilediğimizi istediklerimize kolaylıkla ve bol bol veririz. Fakat bunlara böylece iyilik etmiyoruz. Cehennem azabını hazırlıyoruz. Bunlar, ahirette rahmetten uzaklaştırılıp kötü bir halde cehenneme sürükleneceklerdir. Her biri çabuk biten, ve arkasından sıkıntılar ve felaketler bırakan bu dünya lezzetlerine bağlanmayıp da vaad ettiğim sonsuz ve hakiki ve hiç değişmeyen ahiret nimetlerini isteyerek gösterdiğim ve beğendiğim iyilikleri yapanlara gelince, bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğim yolda yürüdükleri için bütün iyiliklerini beğeniriz. Dünyada hem dünyanın aşıklarına hem de sözlerime inanıp emirlerimi yapanlara istediklerini veririz. Kimseyi unduğundan mahrum bırakmayız. Nimetlerimizi hepsine serperiz. Senin Rabbinin nimetlerinin yetişmediği kimse yoktur. buyuruldu.